<gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bugün 27 Ekim 2014 pazartesi ki aslında son iki ders falan da değil mi bundan önce yani 6 ve 5 falan da pazartesi gününe denk geliyor. Tabi biz gece yarısını geçtiği için 12. o yüzden 27 Ekim dememiz gerekiyordu ama aklımız 26 Ekim'de kaldı. Şu anda 27 Ekim çünkü şu anda sabah şey gece 3 ee, cehaleti özür görmeyenlerin yaygın şüphelerine cevaplar dersimizin 7. ve son bölümü. Konumuz arkadaşlar bakın Rafizilerin mesela hükmü bunu özellikle bir ele almak istiyorum. Cehaletin özür olduğunu ne kadar icmai bir mesele olduğunu anlay Anlıyorsunuz diye. Bakın. Şimdi Abbas ed-Duri diyor ki Yahya'nın yani kim? Cerh Tadil âlimleri bunlar Yahya bin Duymuşsunuz Yahya bin Ma'in Şöyle dediğini işittim. Arapçalarını okum, okumuyorum bitsin diye erkenden. Ben Abbad İbni Suhey'den hiç hadis yazmadım. Abbad İbni Suhey'den hiç hadis yazmadım. Ben de dedim ki sen her davetçi, yani bidatına davetçiye davetçi diyorlar, hakkında böyle mi diyorsun? Eğer o kaderi ve rafizi ya da başka bir bidat ehli ise onun hadisi yazılmaz. Böyle mi diyorsun? O da şöyle dedi. Onların hadisleri yazılmaz. Ancak bu bidat mezheplerinden oldukları sanılan ama o mezheplerin davetçiliğini yapmayan hariç. Mesela neymiş? Rafizi davetini yapmıyorsa hariç. O zaman hadisleri yazılır. Şimdi öncelikle şunu şey yapacağım. ehl Sünnette hadis de icma var. Fas'ın haberi, şey, e, kafirin haberi Kabul değildir. Bırakın onu fasın haberi de icma nedir? Kabul değildir. Buna rağmen bakın rafizi davet etmiyorsa diyor davetine çünkü neden? Bidat elinin haberi kabul edilir mi edilmez mi? Fasıktan bahsetmiyorum bidat elinin. Bir sürü görüş var onlarca. Kimi diyor edilir kimi diyor mutlak olarak edilmez. Kimi diyor küfür varsa edilir, küfür yoksa edilmez kimi diyor hayır ise edilir davetçi değilse edilmez falan ihtilaf var. Ama hepsi sadece ihtilaf nerede? Rivayet edilip edilmeyeceğinde. Kafir olup olmayacağında değil. Tamam. Bakın şimdi diyor ki onların hadisleri yazılmaz. Kimler dedi? Bakın kaderi, rafizi vesaire. Onların hadisleri yazılmaz davetçi olunca. Ama bu e, oldukları sanılan yani bidat mezheplerden oldukları sanılan ama o mezheplerin davetçiliğini yapmayanlar hariç. Eğer Rafizi kafir olsaydı, müşrik olsaydı ne olurdu? Davetçi olsun olmasın. Müşrin haber icmaen kabul değil faslın zaten icmaen kabul değil. Mesela örnek de veriyor. Mesela bir tanesi Hişam et ed, ed-Destevai ve benzeri gibi kaderi olup da davet etmeyenler gibi, propagandasını yapmayanlar gibi. Tarih ya, ya İbn Ma'in'de rivayet ediyor. Onun tarihiyle de Hatib el-Kifaye'de. Bunlar ana kaynak kitaplardır. Hadiste usulünde. Anladık kardeşler? Bakın Süfyan İbni Uye yine ne diyor? Bize Abdülmelik İbni A'yen diyor okuyor, okuyalım. Ayyen şöyle tahdis etti. Ki o Şii ve bize göre görüş sahibi bir rafizi idi. Bak nasıl hadislerini alıyorlar. Görüyorsunuz. Bakın. Şiiyen kâne indenâ râfıdıyyen sâhibe râyyin. Hadisleri nasıl? Rivayet ediyorlar, alıyorlar. Devam ediyoruz. Bu görüşte olan fakihlerden birisi de İmam Şafii'dir. Şöyle demiştir. Bak, İmam Şafii. Bidat ehli kimselerin şahitlikleri kabul edilir. Ancak hatta hattâbiye kolu hariçtir. Çünkü onlar gerekçe ne? Çünkü onlar kendilerine uyan kimselerin lehine yalancı şahitlik yapmayı caiz görmektedirler. Bak Rafizlerin de kabul sadece hatta bir kısmı hariç o da ne gerekçe yalan söylemeleri yoksa müşrikse zaten yalan söylese söylemezdi hiç önemli değil. Bakın görüyor musunuz? Arapçası li'annahum yarawna'ş <gülüyor> şahadete biz-zûri li-muvâfakatihim. Rafizi kelimesine geçin ve tukbelu şahadetu ehli'l ehva. Ehva şahadeti kabul edilir <gülüyor> ille'l hattabiyye min'r ravafiza. Rafizlerden hatta bir hariç. Çünkü onlar yalanı helal sayıyorlar. Gerekçe o sadece. O yüzden fasık bile hadisin şeylerinden ne yalan söylemeyecek. Ondan dolayı yani illeti o. Yoksa kafirse bana yalan malan değil. Değil mi? Zaten rafizlerin diğerlerini de istesina aklıyor. O da ayrı bir delil. Sonra ne diyor, diyor musun? biliyor musun? O bunun Ebi Leyla, İbni Ebi Leyla Cerh tadil alimleri, Ehli Sünnet alimleri ve Süfyan es de, Sevri de Sevri'nin de görüşü olduğunu nakletmiştir. Bunun benzeri bir görüş Kadı Ebu Yusuf'tan da rivayet edilmiştir. Bunu El-Hattabi de kifayede, Beyhak-ı Sünende, sünende ederek bunu nakledir. <gülüyor> Ebu Abdullah Muhammed İbni Yakub El-Fadıl İbni Muhammed El-Şe'rani hakkında soruldu. O da, Yakub'a El-Fadıl İbni Muhammed El-Şe'rani hakkında soruldu. O da rivayet konusunda saduktur dedi. Saduk ne? Tadil. ce tadil olayım mı? Tadil ifadesidir. Yani e, yani so, e, idare eder onun şey. Alınabilir yani. Öyle diyelim. Hasene deralet eden bir ifade. Ancak o, Arapçasını okuyayım sonra tercüme edeyim. Nerede Arapçası? Sadukun fil rivayeti illa ennehu kâne minel gâline fit teşeyyûi Ancak o şiilikte aşırı gidenlerdendi. Ona şöyle soruldu. Ama sen es-sahih'te ondan hadis naklettin. Yani şiilikte aşırı gidenlerden diyorsun ama saduk saduk diyorsun. Onu anladım da ama Şiilerden bana bir atesat da geliyor. Bir dairesiyetten sen sayhinde bunu naklettin. O da ne diyor? Bu İmam-ı Müslim'in talebesidir. Abi bunu söyleyen saduktur diyen. O da şöyle cevap veriyor. Çünkü benim hocam Müslim el-Haccac onu kastediyor. Bu Müslim İmam Müslim. Kitabı Şiilerin hadisleriyle doludur. Hep bunları yıllarca bizden gizlediler. Bak bizim kütüb-i içerisinde raviler harici hem de aşırı sahabeleri tekfir ediyorlar. Kaderi, mürciye, rafizi, aşırı rafizi, davetçi rafizi, davetçi olmayan rafizi, hafif rafizi, Şiî. Diğer kollarıyla. Hepsi ravizincilerimize saduk sika kabul edilmiş, rivayetleri kabul görmüş. Bukhari Müslümin ravilerin de aşırı rafizi olup hem de rafizliğe davet edenler de var. Hepsini ispatlayacağız. şimdi anlatacağız. Ya. Ümmet bunları hep Müslüman muamelesi uygulamış. Ha, bidat ehlinde ihtilaf var ama bidat ehli olduğu için kaderisi, mutezilesi hepsi giriyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bunlar Müslüman muamelesi uygulanmıştır bak. Çünkü icmaen İbnül Arabi icma'yı diyor fasığın dahi haber alınmaz. Ki bir sürü alim icma'yı diyor. Kafir zaten hiç tartışma konusu değil. Allah Kur'an'da bile fasık size haber getirirse araştırın diyor. Fasıkta bile icma var fasıksa haber redde Kafir zaten sorulmaz. Bakın Müslüman muamelesi uyguladığı, kafir müşrik muamelesi uyguladığın insan ne yaparsın haberini de kabul etmezsin değil mi? Bak ravi'llerde neler var bunların ne yapacağız? Neden kardeşler biliyor musun? Bidatla bakın yalan arasında bir ilişki var mı? Asla. Bidatçı onu dinden olduğunu bildiği için bidat ta sahip. Niye yalan söylesin? Ona göre de onun dinine göre de haram çünkü yalan. O yüzden bak mesela katil abileri hariç tuttular. Gerekçe olarak da yalan söylemeyi caiz görmeklerinden. O yüzden bir Şia demek yalancı demek değil ki. Evet Şia genel olarak yalancı olarak, ama muayyen bir kişide asli itibariyle Şia da nedir? Bu böyledir dediği zaman asli itibariyle sen Sadık bir insansa yalancılığı tespit olmamışsa, yalancı diyemezsin. O yüzden harici olsa ne olur? Harici de haramı haram görüyor. Hatta çeşitli makamlarda küfür görüyor. O yüzden hariciden de alırsın. Kaderi olsa ne olur? Kur'an'dan öyle anladığı için veya sünnetten öyle anladığı için kaderi. İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden birine kimdir? Mücahiddir, değil mi? Biliyor musunuz kaderi olduğunu? Ya? Ama Kur'an'dan öyle hataya düşmüş i̇bn Abbas'ın talebesi olduğu halde. Ama bu yalancı demek midir? İşte o yüzden ehl-i sünnet bu kadar adildir. La râfizi bizim dediğine müşrik, kafir, dinsiz, imansız. Bunların yüzüne bile bakılmaz bunların. O zaman bizim ya samimi olacak bütün bu rivayetleri çöpe atın. Diyor ki İmam Ahmet biz kaderilerden gelen rivayetleri terk etsek hadis kalmaz. Ya Şam ehlin hadislerinin çoğunu terk etmek zorunda kalırsın. Bu kadar kaderi olan raviler dolu. Hepsi sadık, müslüman. Çünkü bak bidatla yalan arasında bir ilişki yok. Tamamıyla ayrı şeyler. Herkes dinden olduğu için onu kabul etmiş. Onlarda da haram. Onlarda da o zaman sen yalancı olup olmadığına, adil olup olmadığına bakacaksın. Bidatçı olup olmadığı ayrı bir mesele. O yüzden tartışıldığında da o kafir midir, değil midir? O yüzden red kabul gündeme gelmemiştir. Sadece bidatçı davetçi olduğu zaman mesela reddedilir demişlerdir bazı alimler. Rivayetleri sebebi de bidatını destekleyebilir demeklerinden. Yoksa kafir olup olmamayla bir ilişkisi yok. Mesela rafizlere ilave. Bunu da hadib el-kitfai'de naklediyor. İstinadı da sahih. En son. Çünkü benim hocamın yani Müslüm, İmam Müslümin kitabı şiirlerin hadisleriyle doludur. Ya devam ediyor rivayetlere. Kaç tane saydık? Kaç tane saydık değil mi? Hep rafiziler. Bakın. Daha İbnü i Teğmiye'den getireceğiz. Rafizlerin Müslüman olduğu, takve ehli olduğu. Bakın geleceğiz yani. Yakıb Ünü Yusuf el-mutavva'i ki kendisi sika biridir. Şöyle diyor. Abdurrahman ibn Salih el-ezdi rafizi idi. Bak, kâne Abdurrahman ibn Salih el-ezdi rafizi yen. وَكَانَ يَقْشَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَيُقَرِّبُهُ فَيُدْنِيهِ Ahmet Ahmed i Hanbel ile Ahmet İbn-i Hanbel onu yaklaştırdı, yakınlaştırdı. Yani içli dışlıydı. Ha, rafizi. İmam-ı Ahmet de içli dışlıydı. İmam-ı Ahmet'e Ey Ebu Abdullah Abdurrahman Rafizi'dir. Yani diyor ki ne bu samimiyet demek istiyor. O da şöyle cevap veriyor. Subhanallah. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden bir grubu seven bir adamdır. Şimdi onları onlara sevme mi diyelim? O sikadır. Huve sikatun diyor. Hatib et tarihinde naklediyor senediyle İmam-ı Ahmet'ten. Senedi sahih. Okay. Devam ediyoruz. Yahya Ma i̇bn Ma'in onun şii olduğunu biliyordu. Bu aynı kişinin. Hatta kendisi onu bu şekilde de nitelendiriyordu. Ama buna rağmen onun hadislerini yazmış, ondan rivayette bulunmuş ve onun sik olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde başkaları da onun sik olduğunu söylemiştir. Tarih el-Badat, tehzibul Kemal falan bakabilirsiniz. Bunlar hepsi ceh-tadil kitapları, usulü kitapları, raviler hakkında konuşanlar. Bakın, Hafız Ebu Nuayn müzakerede şöyle tahdis ediyor. Diyor ki bana, Muhammed ibn el Muzaffer tahdis etti ve dedi ki Kasım ibn Zekeriya el Mutar e, Mutariz'in şöyle dediğini işittim. Çok ilginç rivayet. Bakın uluhiyette bilgelerinin tabiriyle tabi rububiyette problemi var Rabi'nin ümmet hadis almaya koşuyor. Hem de rafizi hem de davetçi. <gülüyor> Bakın gelelim. Ama adam düzgün, düzgün sözü de doğru. Tamam. Sözü doğru olsa hiç yalan görmesek de kafir olsa yine haberi kabul değil. Demek bunlar Müslüman. Bakın şimdi kardeş. Sonunda ama bütün bunlara bir dipnotta düşeceğim önemli. Tamam. <gülüyor> Kufe'ye geldim ve Abbad İbni Yakup ki büyüklerinden ve rafizeye davet edenlerdendir. Hem büyüklerinden, alimlerinden hem de rafizliğe davet edenlerdendir. Diyor ki o hariç. Oranın bütün odaların hocalarından hadis yazdım. Bu kişi hariç. Onu en sona bırakıyor. Önemsiyor zaten. Onun dışındaki hocaların yanındaki işim bitince en son onun yanına gittim hadis yazmaya. وَكَانَ يَمْتَحْنُوا مَنْ يَسْمَعُ مِنْهُ O sırada o kendisinden hadis dinleyenleri imtihan ediyordu. Bak nasıl imtihan ediyor. Ne şartlarla hadis veriyor. İmtihanlarına bakın şimdi. Rububiyet'teki problemlerine. Bana dedi ki denizi kim yarattı? Şey bana dedi ki denizi kim kazıp o, denizi kim eee kaz, kim kazdı yani orada su kanalları çıkardı. Kaleli men al bahra Denizi kim kazıp orada su, su kanalları açtı? Qultu <gülüyor> dedim ki Allahu halakal bahra. Tabii ki Allah <gülüyor> denizi yarattı. O da dedi ki ya orası öyle yani aslı öyle. Hani tasavvufçuların dediği gibi Allah bunlara güç veriyor ama tamam aslı Allah da Tamam bak ne diyor? Dedi ki öyle ama onu kim kazıp oradan su çıkardı? Ali diyecek ha sonuçta ben oraya geliyorum şimdi. Tamam mı? Bakın. Ben dedim ki Şeyh kastediyor. Şeyh söylesin dedim diyor. Yani şey, bizzat o soruyu soranı. Yani sen Şeyh'sin bana soruyorsun. Deniz'i kim ya? Ben diyorum Şeyh söylesin. hani Yani siz söyleyin. O da dedi ki onu Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh kazıp o kanalları açtı. Kale haferahu Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh. Sonra bana dedi ki Sonra dedi ki peki onu kim akıttı? O suları kim akıttı? Dedi, Kultu Allahu u Mucril Enhari ve Munbi'ul Uyuni Dedim ki nehirleri akıtan da pınarları fışkırtan da Allah'tır. Dedi ki ya öyle ama denizi kim akıttı? Ben de dedim ki şeyh söylesin. Yani yine aynı şeyi tekrarlıyor. O da dedi ki onu Kale Ecrâhül Hüseyin İbni aliin Ali oğlu Hüseyin yarattı. Hasan Hüseyin, Hüseyin. Akıttı. Akıttı pardon Yine Mutarrizi şöyle dedi Diyor ki Başka bir sefer daha gidiyor devamlı gidiyor ya Tamam bu olayı anlatıyor diyor ki yine diyor Aynı adam Abbat'ın gözleri görmüyordu bu, davetçi, bu da aynı zamanda gözleri kör olan birisi yani bu, Tamam mı? bu Şii davetçi bu imtihanı yapan Yine giriyor tekrar. Ya demiyor bu şirk koçtur, müşrik, uluhiyettedir, rafisidir, davetçidir. Yine giriyor hadis almaya. Diyor bir seferinde onun evinde aslı bir kılıç ve kalkan gördüm. Ve ey şeyh bu kılıç kimin diye sordum. O da şöyle dedi. Kale li a'adettuhu li bihi me'al mehdiyi O benim kılıcım onu mehdiyle beraber savaş için hazırladım. Savaşmak için hazırladım. Bunların mehdi anlayışı var yani. Onunla savaşmak için tutuyorum onu. Tamam başka bir sefer daha göre Mutarrizi yine diyor ki ondan dinlemek istediğim hadisleri dinleyip de baş en son sefer onun yanındaki işim bitip de şehirden ayrılmaya karar verince Abbat'ın yanına yine vardım. Bana sordu. O da bana daha önce olduğu gibi yine sordu dedi ki denizi kim akıttı? Yani yine ama ya böyle soruyor, gene gidiyor diyor. Denizi kim akıttı? Yine bana sordu. En son ayrılmak için son kez gittim. Denizi kim akıttı? Akıttı yani su kanalları akıttı. Ben de dedim ki diyor, <gülüyor> bu daha da hani ya komik yani. Ben de dedim ki diyor, denizi Muaviye kazdı. <gülüyor> tamam mı? O kadar kızdırmış ki ve Amr ibn el As akıttı dedim. Ve sonra önünden atlayıp koşmaya başladım, kaçmaya başladım diyor. O da arkamdan şu Allah düşmanının fası yakalayıp öldürün ya da buna benzer bir şeyler söyleyerek bağırmaya başladı diyor. Hatib el-Baddadi <gülüyor> bunun el-kifaye de ceyyid bir isnatla naklediyor. Ya? Bakın. Abbad ey bu adam aynı zamanda Osman radıyallahu anha söven birisiydi. <gülüyor> Çünkü sövmek ayrı sen dininin gereği sövüyorsun ona. Yalan söylemeni gerektirmez. Doğru mu? İnsanlar şimdi diyelim ki İbni Teymiye'ye sö söven herkes, yani gerçekten fasık olduğu için mi sövüyor? Yok, dininin gereği olarak mesela, tamam, ayrı şeyler. İbni Hibban, İbni Hibbanı biliyoruz. İbni Hibban, onun hakkında ne diyor biliyor musunuz? Hem de Mecruhin adlı eserinde, kâne rafidiyen dâiyeten ile rafdi, o rafizid ve rafiziliye çağıran, davet eden bir kimseydi. Görüyor musun? İbn Huzeymi ondan rivayette bulunuyor ve şöyle diyor. Bakın. Diyor ki: "Haddeşenil muttahimu fi dinihi es-saduk fi hadisihi." Subhanallah. Ad adalete bak. Bana dininde itham edilen ama hadisinde sadık olan kişi nakletti ki. Bravi. Bak, evet dininde müttehim yani rafizliğin problem var yani akide bozukluğu ama sözünde saduk olan. Görüyor musunuz? Bakın bununla birlikte Bukhari Müslim de bu ravi'nin bu hadislerinde bu ravi'nin takrişlerine yer vermiştir. Senedinde bu var. Ya. <gülüyor> Ve daha birçok ilim ehli de bunun sik olduğunu söylemiştir. Devam edelim kardeşler. Başka nas? Bir de Ebu Davut'a gelelim. İmam Ebu Davut. Bukhari Müslim, Ebu Davut, Tirmizi. O Ebu Davut. Seeltu Eba Davud an Amr ibn Sabit'in fekal <gülüyor> Ebu Davud'a sordum Amr ibn Sabit'i sordum şöyle dedi Kane racule su'in O kötü bir adamdır dedi. Kim bu? Amr ibn Sabit aklı, unutmayın sordum kötü bir adamdır dedi. Hennaat dedi ki Ebu Davud diyor Hennat var o da ilim ehlinden alimlerden ben onun namazını kılmadım. Çünkü neden? Bidat elin namazını kılmayabilirsin. İlla kafir olduğundan değil. Mevlisin, değil mi? Bu ehl sünnette maruf. Çeşitli şartlar yerine geldikten sonra. Çünkü diyor o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünce 5 kişi hariç herkes kafir oldu. Bakın böyle bir abi ya. 5 kişi hariç herkes kafir oldu. Bir rivayette de 4 kişi hatta diyor. Ve derken Ebu Davud bunu söyledikten sonra da onu iyice böyle yermeye, kötülemeye başladı. Tamam mı? Sonra Ebu Davud diyor ki İsmail bin i Halid ve Süfyan uğursuz Amr i̇bn Sabit'ten rivayetlerde bulunmuştur diyor. Yani bak rivayetlerde bulunmuştur diyor. Çünkü diyor onun hadisleri Şianın hadislerine benzemiyordu diyor. Hani böyle Şiili'yi andıracak hadisler var ya böyle Ehli Beyt'in fazileti falan. Bak yani hadisin doğruluğunu düzgünlüğünü kastediyor diyor. Bunu naklettikten sonra bunu. Bak Ebu Davud bunu gerek, bunu gerekçe getirmekle diyor, onun hadisinin düzgünlüğünü savunmak için bak diyor. O yüzden Ebu Davud diyor ki İsmail İbni Halid ve Süfyan Amr İbni Sabit'ten rivayette bulmuştur. Hatta uğursuz da diyor ama adalete bak yine de diyor rivayette bulmuştur. Böyle adil ehli Sünnet alimlerimiz. Bak Ebu Ubeyd El-Acurri Ebu Davud'a sorduğu soruda bunları naklediyor. O yüzden kitabın ismi de Sualatu Ebu Ube, e, Su Ubeyd El-Acurri Ebu Ubeyd El-Acurri'nin Eba Davud Es-Sicistaniye Cerh ve Tadil hakkındaki sorular adlı kitabında söylüyorum. Görüyor musunuz? <gülüyor> o yüzden Ebu Davud Süfyan ve İsmail İbni Amr'dan Amr İbni Sabit'ten rivayette bulmuştur sözüyle hadislerin durumunu takviye etmek için söylüyor. Onun hadislerinin durumunu. Ki bu Ravi sahih mi zayıf mı tartışmalı o ayrı. Ama kafir olup olma değil ha. Zayıf mı sahih mi? Bakın şimdi elim, evimizde bu kadar e, Ebu Davud yok mu? Var. Ebu Davud'un aynı Ebu Davud'dan yine o kişi hakkında farklı bir söz. 28. nolu hadise bakın. Amr ibn Sabit elimizdeki Türkçe tercümelerde de bulursunuz. Evinize gidin bakın 28 nolu hadis. Hadisi ziklettikten sonra hadis ziklettikten sonra Necmi abi evindeki Ebu Davud'a bak 28 nolu hadis. Bunu ziklettikten sonra Ebu Davut diyor ki ve Amr ibn Sabit İşte bu Amr ibn Sabit var ya Rafidiyun Rafizidir. Raculü suin kötü bir adamdır. Rafizi ve kötü bir adamdır. Lakinnehu kâne Sadukan fil hadis. Fakat hadis konusunda sadu doğru sözlüdür. Elimizdeki sitede ya. Bakın. Aynı Amr Sabit'e yakın bir derecede, düzeyde olan biri de kimdir? Sabit El Ensari El Kufi. Rafizilerin aşırılarındandır. Cah tadil kitaplarında öyle geçer. Onun hakkında Abdurrahman İbni El Utbe el-Mes'udi diyor ki kardeşler biz Şia'nın gördüğü Adi İbni Sabit'ten daha fazla benimseyen birine yetişmedik. Şia'nın görüşünü. Adi İbni Sabit'ten daha fazla benimseyen birine rastlamadık. Sikar abi. Ebu Hatim er Razi de diyor ki Certadil imamı. O sadıktır. Şia mescidinin imamı ve kısacısıydı, vaiziydi diyor onun için. Görüyor musunuz? Sadûken kâne imâm-ı mescidi şi'e ve kâssihim. Ve kâssihum. <cisihim> Yahya İbni Ma'in de diyor ki, kâne yufritu fitteşeyyu. Yani şi'ilikte aşırı idi. Bak, çeşitli çeşitli tadil alimleri neler diyorlar. Buna rağmen Yahya Ma'in, şi'ilikte aşırı demesine rağmen, başka bir rivayette aynı kişi hakkında diyor ki, Leise bihi ba'sun iza haddese an isqat. Sikaravelerden hadis naklettiği sürece bunda bir bahis yoktur. Kendisi eee batıl kafir zayıf olsa ne olacak ki sikali rivayetlerden eee nakletse zayıf olur hemen değil mi? Bakın görüyorsunuz. Hocam sesini şeyi Bunu bunu İmam Ahmed el-İlel -el, oğlu Abdullah'ın rivayeti kardeşler. Düşünün bakın. Pardon şey e, bu en son Yahya İbni Mayne'yi söyledim değil mi? i̇bn Şahin tarihu ı Esma-i Sikat'ta söylüyor. Bakın İmam Ahmet de şöyle demiştir bu kişi hakkında bizim İmam Ahmet. Sikatun illa ennehu kâne ya O sikadır ancak şii bir şiiydi diyor. İmam Ahmet bunu İlel'de naklediyor oğlu Abdullah'ın rivayeti söz konusu. Görüyorsun? Oğlu Abdullah. Direkt. Darakutni diyor ki bu kişi hakkında. <gülüyor> Sikatun illa ennehu kana râfıdıyyen galyen fihi. Darakutni O sikatır ancak aşırı bir rafizi idi. Normal râfızi de değil ha. Aşırı bir râfıdı idi. İbn Hacer bunu söylüyor hem de naklediyor. Darakutni'nin bu sözünü. El-Hedyus-Sâri'de o bundan daha üstün Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde hüccet kabul ettikleri de kimselerden biridir bu kimse aynı zamanda. İbn Hacer bunu söylüyor. Ebrüs Sualatü Sülemi de pardon ilk söyledi. Hatta İmam Müslim bir raviden bir hadis takrir etmiştir ve hadisin zahiri. Hatta İmam Müslim bu raviden var ya hani bazı ihtilaflar var ya. İşte e, bidat ehlinden rivayet edilir mi edilmez bir sürü görüş var. Bu görüşlerden birisi de kendi mezhebini tayit edecek bir hadis söylerse kabul edilmez diye. Ama bakın şimdi İmam Müslim aynı bu söylediğim raviden bir hadis takriz etmiştir. Ve hadisin zahiri onun mezhebini desteklediği halde. Ş şiaların gö benimsediği görüşleri. Mesela bakın bizim ravimiz kimdi? Adı İbni Sabit değil mi? Konumuz o. İmam Dârekutni, i̇mam Ahmed Ahmet, Yahya ibn Ma'in bir sürü neler söylediğini gördük. Rafizidir, aşırıdır, şiidir, böyledir dedikleri halde. Sikadır dediler hepsi, güvenilir dediler vesaire. doğru mu? Bakın, bu böyle olmasına rağmen, aynı zamanda kendi mezhebini destekleyici bir hadis olmasına rağmen i̇mam Müslim sayihini almıştır o rivayet. Bakın, senet şöyle geliyor. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe'den, o vekihten, o Ahmet o da Adi İbni Sabit'ten. Bakın. Bizim ravi hmm. Darihuddin'in dediği gibi rafizi gali huluva giden aşırı rafizlerden. O da zerden, o da Ali Radıyallahu anh'tan şöyle diyor. Daneyi yaratan ve insanı halk eden Allah'a yemin ediyorum. Beni müminden başkasının sevmesi ve münafıktan başkasının buğz etmesi ümmi olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana kat'i bir ahdidir. Şiaların gülü oynaya getirdiği rivayetmişlerinden hep bunu getiriyorlar. Bak görüyorsunuz. Onu desteklediği halde rivayetin kabul görmüşlerdir. Devam edelim. İbnül Cüneyd Yahya İbnü Ma'inin el-Hüseyin İbnü Hasan el-Eşkar hakkında şöyle söylediğini nakletmiştir. Kâne mineşşiatil muğliyeti el-kibâri. Aşırı şiaya mensub idi. Ben dedim ki peki onun hadisi nasıldır? Dedi ki hadisinde bir beyiz sakınca yoktur. La be-esebihi yani o yani, tadil ı -sılah. Ben saduk mudur diye sordum. O da dedi ki: "Naam, kun ketebtu an." Evet, saduktu. Ondan hadis yazdım dedi. Bizi sahih. İbn Hibban, bizim İbn Hibban Sahih'inin mukaddimesinde diyor ki: mürciye ve Rafizili, Rafizilik ve benzeri gibi bir takım mezhepleri, mürciyelik ve rafizili bir takım mezhepleri benimseyen ravilere gelince onlar bahsettiğimiz şartlara göre sika oldukları takdirde biz onların haberlerini hüccet kabul ederiz. Kafir asla sika olmaz. Mezheplerini ve kendileriyle yaratıcıları arasında olan hususlarda taklit ettikleri görüşleri ise Allah'a kalmıştır. Görüşleri, dini görüşleri. Görüyorsunuz adaleti. Az önce söylediğim olgu var ya. Gördün mü Necmi abi ne diyor? Biz diyor bu rafizi ve mürciyeleri görüşlerini alırız diyor bunların. Yani hadislerini alırız görüşlerini ise onlarla Allah arasındadır. Orası bizi ilgilendirmez. İbn Hibban. Görüyorsunuz. Şimdi gelelim. Bunlar hepsi daha o kadar çok var ki. Bunlar sadece bir kısmı. Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sittah, Ahmed İbn Hanbel, bunlar Kütüb-i A'şara, İsnâ Aşara falan dolu böyle bu ravilerle. Dediğim gibi harici var, davetçi harici var, kaderi var, davetçi kaderi var, cesi var ve varolu var. Hepsi ravizincilerinde. İbnu Teiye rahim onlar. şimdi gelelim halde Rafizler hakkında diyor ki Bakın Vekat Zehe ve kesirun min muediyail müslimiine min Ravafi datı ve cehmiyeti ve gayrihim ila Biladil kuffai ve ala yedihi halkun Halkun kethirun. Müslümanlar içe, içindeki rafizi, cehmi ve benzeri gibi bidatçilerden birçoğu kafir ülkelere gitmişler ve onların vasıtasıyla pek çok insan Müslüman olmuştur. Ya. Hani la ilahe illallah, şartını ilim böyle mi anlatıyor rafizler bizim gibi? Bak elleriyle nasıl İslam'a girmişler? İlim şartı yok. İlim şartı yok. Nasıl soktun bunu İslam'a? Ey İbn-i He. He. Tağuta küfür. Nerede senin anlattığın tavuta küfür bu rafizlerde? İnsanı İslam'a sokarken imamlar masum. Şu böyle istigası et yardım iste. Mantık bu. Nasıl soktun İslam'a? Ya. Diyor ki bu insanlar ondan faydalanmışlar. Bu rafizlerden ve cehmiyelerden. Ve birer bidatçı birer Müslüman olmuşlardır. Bidatçı, bidatçı birer. Evet. Bak ne kadar adil. Diyor ki وَاَنْتَفَعُوا ve وَسَارُوا مُسْلِم۪ينَ مُبْتَدِع۪ينَ ve işte bu birer bidatçı birer Müslüman olmuşlar. Bu onların kafir kalmalarından daha iyidir işte. Müslüman bir bidatçı kafirden bin kat iyidir. Yani sonu cennet. Öyle ölürsün. Fetava 13. yıl 96. sayfa. Yine i̇bn Teymiye Rafizilerin imamların ismeti konusu yani masumluğu konusundaki sözlerini zikrediyor İbn-i Teymiye. Sonra da diyor ki. Bu imamların ismeti yani rafizi imamiyeye has bir şeydir. Çünkü rafizlerin hepsinde bu yani şiaların gruplarının hepsinde bu görüş yok. Bu diyor rafizi olan imamiyeye has bir şeydir bu ismet olayı. Bu konuda ne zeydi şiiler ne de başka bir müslüman. Ne nezdişle ne de başka bir müslüman fırka onlarla aynı görüşte değildir. Ancak İsmailiye gibi. Onlardan daha kötü olanlar hariç Rafizlerden hariç İsmailiyye geçti tarihte gitti. İsmailiyye ise Muhammed ibni İsmail ibni Cafer'e bağlı Beni Ubeyd'in masum olduğunu söyleyen ve imametin Cafer'den sonra Musa ibnu Cafer'e değil de Muhammed ibni İsmail'e geçtiğini iddia eden fırkadır. Bunlar münafık 200'lü dinsizlerdir İsmailiyye. Rafiziden bahsetmiyoruz. İmamiyenin İsne Aşeriye kolu olanlardan çok daha eee İmamiyenin isni aşırıya kolu onlardan çok daha iyidir Rafizi. Sonra diyor ki Arapçasını okumak istiyorum buranın. Hani biz orijinal nakillerini vermek için özel önemli yerlerin Arapçasını okuyorum. Diyor ki: Fe inn al İmamiyete ma farti jehlim ve farat farti jehlim ve dalalihim ve Fihim hawqun kesirun pardon fihim hawqun muslimun batinan ve zahiran leysu zanaadikaten munafiqin leysu zanaadikaten munafiqin ve dallu vetteb'u ehwaahum Bu isna-i bu rafizler Her ne kadar aşırı cahil ve sapkın kimseler olsalar da onların içinde hem zahirde hem de batında Müslüman olan çok kimse vardır. Hem zahirde hem batında. Müslüman olan çok kimse vardır ve bunlar onlar gibi, o İsmailiye gibi münafık iki yüzlü birer zındık değildirler. Ne var ki onlar cahildirler, haktan sapmışlar ve arzularına uymuşlardır. Ama diğerlerine yani İsmailiye'yi kastediyor. Gelince onların ileri gelen ve yaptıkları batini daveti, Batini davet ne Kur'an var, ne şey, ne namaz, ne oruç hiçbir şey. Lindeki bütün şeyleri inkar etmişler. Batini davetin propagandalarının iç yüzünü bilen önderleri münafık iki yüzlü zındıktır. İç yüzünü bilenler ha. Onların üç yüzünü bilmeyen de onları bile tekfir etmedi. Bak avam tabakasına gelince onların içinde Müslüman olabilir diyor. Onların bile bak ha. Görüyorsunuz. Min hacusun ne? İkinci 452'den zil, dört ikiden itibaren alın i̇bn Teymiye devam ediyorum. Rafizilerin onların içerisinde muayyen belirli bir şahsın ancak tekfirin şartları yerine gelir ve tekfire engel olan maniler de ortadan kalkarsa tekfir edileceğini açıkça ifade etmiştir. Bu anlamda o şöyle demektedir. Onların tekfir edilmesine İbn-i Teymiye'nin sözü diyor ki onların tekfir edilmesine ve ebediyen cehennemde kalacaklarının hükmedilmesine gelince bu konuda alimlerin iki meşhur görüşü vardır. Bu iki görüş İmam Ahmed'ten de rivayet edilmiştir. Bu iki görüş hariciler, haruriler içinden dinden çıkanlar, rafizler ve benzerleri benzeri hakkındadır. Doğru olan görüş onların dile getirdikleri ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiklerine aykırı olduğu bilinen bu görüşler küfürdür görüş olarak. Bak bu görüşler doğru olan küfürdür. O şekilde nitelendiririz. Aynı şekilde onların kafirlerin fiilleriyle aynı türden olan fiilleri de küfürdür. Nitekim ben bunun delillerini başka yerde zikrettim. Ancak bunların içinde belirli bir kişinin tekfir edilmesi ve cehennemde ebediyen hükmetmesi, hükmedilmesi tekfirin şartları oluşmasına ve manilerinin yani engellerinin de ortadan kalkmasına bağlıdır. Zira biz vaat yani müjdeleyici ve tehdit tekfir ve tefsik yani fasık hükmü verme ile ilgili nasları mutlak olarak kayıtsız dile getiririz. Ama belirli şahsın bu genel ifadeye dahil olduğuna hükmetmeye gelince, onun hakkında bunu gerektiren bir delil sabit olup da onun aksini ifade eden bir durum olmadıkça bunu yapmayız. Fetva 28. cilt, fetva 28. cilt 500. sayfa. Yine İbnü Teymiye, Rafizi bir erkeğe kız verilip verilmeyeceği konusu sorulunca aslı olan kız verilmeyeceğidir. Neden? Çünkü bidat ehli davet eden aslan kız verilmez. Kafir olduğu için değil. O yüzden nikahını sahih görüyor. Bakın şimdi gelecek. Varsayalım verilmeyeceği aslı olan caiz değildir. Bidat ehli bunlar aklını karıştırır ama verdin nikah sahihtir diyecek şimdi. Bakın. İbnü Teymiye'ye Rafizi bir erkeğe kız verilip verilmeyeceği sorulunca o aslı olan ona kız verilmeyeceğidir. Çünkü onun hanımının akidesini etkilemesinden endişe eder. Yani bir kadınla evleniyorsun Rafizi. Çocuğun akidesini e, etkileme de endişe eder demiştir. Eğer Rafiziler ona göre kafir olsaydı küfür dolayısıyla ona kız verilmesini men ederdi. Akidesini bozacak, kafasını karıştıracak diye değil. Küfür nedeniyle zaten nikah batıl derdi. Tamam? Gerekçeneyi kafasını karıştırır Rafizi yapar. Evet. Tamam? Bu da onun rafizleri İslam dışında görmediğini ortaya koymaktadır. O bu konuda şöyle der. Bak dünya ahkamlarının da nasıl Müslüman olduğunu uyguluyor. وَسُئِلِ اَنِ الرَّافِدَةِ هَلْتُ زَوَّجُ فَأَجَبُ Ona rafizlere kız verilip verilmeyeceği soruldu. O da şöyle dedi. Koyu rafiziler bakın اَرَّافِدَةُ mahda orijinal katıksız rafiziler bidab ve delalet sahibi kimselerdir. Müslüman bir erkeğin velisi olduğu kızı kadını rafizi bir erkeğe evlendirmesi doğru olmaz. Onlar bidatçı, sapık adamlardır. Eğer bir müslüman erkek rafizi bir kadınla evlenecek olursa nikah geçerlidir. Arapçası ve enteza vece fehu ehu ve rafizetun sahha nikahu in Eğer bir hmm, Müslüman bir Müslüman bir erkek Rafizi bir kadınla evlenecek olursa nikah geçerlidir. Tabi eğer onun tövbe etmesini umuyorsa. Yani sen diyelim ki nikahın geçerli. Yani bu tövbe edebilir evlen tövbe eder. Yani Doğru. aramızda bir şey olur o zaman şey yapabilir. Ama tövbe et kendinden ümin yok. Hayır, evlenmemen asıldır. Tamam? Aksi takdirde Rafizi kadınla evlenmemek daha iyidir. Ama evlenmemek daha iyidir diyor. O da ayrı. Çünkü çocuğunu etkileyip babasına karşı kışkırtabilir. Kafirse çocuğu etkileyip etkilememesi gündeme gelmez zaten. Tamam mı? Çünkü aksi takdirde rafizi kadınla evlenmek daha evlenmemek daha iyidir. Çünkü çocuğunu etkileyip babasına karşı kışkırtabilir. Allah en iyisini bilendir. Fetava 12. cilt 61. sayfa. Ve illa fetarku nikahıha efdalı. Daha faziletlidir. Terk etsen evlenmeyi. Evlenmeyi terk etsen onunla. Li la tufside aleyhi ve dehu. Görüyor musunuz? Eğer Rafizi kadın ona göre kafir olsaydı, Rafizi olmayan ehl-i sünnet ya da başka bir gruptan olan Müslümanın böyle bir kadınla nikahı sahi geçerli olmazdı. Yine İbn-i Teymiye, Rafizi imamın arkasında kılınan namazın geçerli olduğu hükmünü vermiştir. Eğer ona göre Rafizler kafir olsaydı, onların arkasında kılınan namazın batıl geçersiz olduğunu söylerdi. Zira bilindiği üzere, Kafir bir imamın arkasında kılınan namaz geçerli olmaz. Bu konuda şöyle demiştir Zibri Teymiye. Geleceğim şimdi. Hep sıkıştırmak için ne diyorlar? O zaman bunların arkasından namaz kılar mısın? O zaman cübbelinin arkasına namaz kılar mısın? Kızını verir misin? Niye benim kızım güzeldir? Çok çirkin adama da vermem belki. Bu mu ölçü? Verdim ama sahih mi değil mi? Sahihdir. Cübbelin arkasında diyelim ki kılmam. Bu ölçü değil ki. Tekfir her arkasında namaz kılmadım tekfir ediyorum anlamına gelmez ki. Ehl-i Sünnet'te kayda var. Davetçi, bilatçının arkasında namaz kılanmaz diyenler olmuştur. Tazir babından, yerme babından. Bu demek değil illa kafir görüyorsun. Ben cübbelin arkasında kılmam ama kıldığım zaman da namazımı iade etmem. Sahiptir namazım da sahihtir. Tasavvuşçu bir kız almam. Ama diyelim ki çok sevdim aşık oldum aldım. Şir i̇şlediği şirke rağmen nikahım sahihtir. Kadir. O yüzden onlar delil olmaz, onlar pasif şeyler. Bakın şimdi İmri Temyeh bu kimseler hakkında ne diyor? Fasık ve bidatçı kimsenin namazı kendi hakkında geçerlidir. Doğru mu? Fasık icmaen, fasık bir adam kendi namazı için geçerlidir, kendi hakkındaki namaz. Diyebilir miyiz fasık bir insan kıldığı namaz geçersizdir? Yok, kendi hakkında geçerlidir. O nedenle onun arkasında biri namaz kılacı olursa namazı batıl, geçersiz olmaz. Çünkü o, namazı sahih olanın arkasında da namaz sahiptir kayda. Tamam. Onun için geçerliyse arkasında kılan, fasın da arkasında kılanın namazı geçerlidir. Ancak bazı alimler onun arkasında namaz kılmayı mekruh görmüşlerdir. Bak. Demek ki birinin arkasında namaz kılmaman onu tekfir etmeni gerektirmiyormuş. Hani diyor ya o zaman cübbelin arkasında niye kılmıyorsun gibi. Ki ben yoldan geçeyim cübbeli göreyim namaz kılıyor cemaat etmek için kılarım arkasında. Çünkü, iyili e çünkü iyiliği yaymak ve kötülüğe engel olmak farzdır. Ve buna da dahil olan bir husus şudur. Neden diyor bunun aksına namaz kılmak mekruhtu biliyor musun? Çünkü iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek için bu önemlidir diyor. Ne alakası var iyiliği emretmek? Şundan dolayı diyor ki bir kimse bir bidat ya da günahı açıkça işlerse Müslümanları imam olarak tayin edilmez, görevlendirilmez. Çünkü o tövbe edinceye kadar tazir cezasını hak eder. Eğer tövbe edinceye kadar onunla ilişkilerin kesilmesi mümkünse bu güzel olur. Zira bazı insanlar onun arkasında namaz kılmayı bırakıp da başka birinin arkasında namaz kılarlarsa bu onu etkiler. Anlasın diye. Tabi anlasın diye. Sonunda sonunda da oya tövbe eder veya görevinden alınır ya da insanlar onun işlediği günahı işlemekten vazgeçer ibret olur. O nedenle böyle birinin arkasında namaz kılınmayacak olursa bu bir maslahattır. Bidatçı, fasık gibi. Tabi bu cemaatin cumayı ya da cemaati kaçırmasına sebep olmayacaksa böyledir. O yüzden bak cübbenin arkasında kaçırmam cemaati cumayı. Ama onun arkasında namaz kılmadığı takdirde cuma ve cemaat namazlarını kaçıracaksa o zaman sahabeye radıyallahu anh muhalefet eden bidatçıdan başkası onun arkasında namaz kılmayı terk etmez. Gördünüz mü? Aynı şekilde imam devlet idarecileri tarafından atanmışsa ve onun arkasında namaz kılmayı terk etmekte hiç maslahat yoksa o zaman yine onun arkasında namazı terk etmez. Aynı İmam Ahmed Motasım'ın arkasında namaz kıldığı gibi Cehmiye'den arkasında namaz kıldığı gibi. Aksine en faziletli imamın arkasında namaz kılmak daha faziletlidir. Bu bütün bu anlatılanlar şimdi dikkat edin söze geliyor. Darafiz'e hiç gelmedik değil mi? Değinmedik. İşte diyor bütün bu anlatılanlar kitap ve sünnete muhalif muhalif olduğu Açık aşikar olan bir fasıklığa ya da bidata sahip olan kimseler hakkındadır. Mesela Rafiziler ve Cehmiler gibi. Ya onlara bu hükmü uygularız işte. Ya? Görüyor musunuz? Bunu nerede? Fetava 23 354 sayfada i̇bn Teymiye bu ayrıntıların ve ihtilafın sadece rafizilerin ve ona benzerlerinin bidatlerine benzer aşikar bir bidata sahip olan kimseler hakkında olduğunu söylemiş. Bununla birlikte onların arkasında kılınan namazın geçerli olduğunu ifade etmiştir. Yine İbn-i Teymiye rafizlerin tekfir edilmediği aynı zamanda onların şerlerinin Yahudi ve Hristiyanların şerrinden daha büyük olduğunu söylüyorlar. Tekfir etmiyor ama bak Adil ama Yazudi Hristiyanlardan da daha şerli ama tekfir edilmez. Bakın diyor ki İbnü Teymi onlar hakkında. Onların gök kubu altında öldürülen en kötü kimseler, onların öldürdüklerinin de en hayırlı kimseler olduğu şeklindeki rivayet, Tirmizî ve başkalarının Ebu Umame'den rivayet ettikleri bir hadiste geçmektedir. Yani onlar Müslümanlar için başkalarından daha kötü ve zararlıdırlar. Zira Müslümanlara Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olanlardan daha çok zararı dokunan kimse olmamıştır. Çünkü onlar kendilerine uymayan her Müslümanı öldürmeye hevesliydiler. Müslümanları tekfir ederek onların canlarına kıymayı, mallarını almayı ve çocuklarını öldürmeyi helal sayıyorlardı. Cehaletlerinin ve yoldan çıkan bidatlerinin büyüklüğünden dolayı bunu kendilerine din edinmişlerdi. Dinlerinin gereği olarak yapıyorlardı. Din edinmişlerdi. Buna rağmen Sahabe radıyallahu anhü ve onların isinden giden tabi'in onları tekfir etmemiş, ne mürtet olarak değerlendirmiş ne de sözü, sözlü ya da fiili olarak onlara saldırıp haklarını çiğnemiştir. Aksine onlar hakkında Allah korkusuyla hareket etmişler ve adil yol izlemişlerdir. Şia, Mutezile ve benzeri gibi bidat fırkalarının durumu da böyledir. Aynı onlar gibi. <gülüyor> Her kim 72 fırkanın tümünü tekfir ederse bak soktu mu 70 fırkalara. <gülüyor> ederse kitaba, sünnete, sahabenin ve tabinin icmasına muhalefet etmiştir. Daha sonra şöyle der. Aksine zahirde ve batında Allah ve Resulüne iman eden Hakk'a ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine uymayı amaçlayan bir mümin yanıldığı ve hakkın ne olduğunu bilmediği zaman ahirette Allah tarafından mazur görülmeye bile bile günah işleyen kimseden daha fazla hak sahibidir. Çünkü kasten günah işleyen bir kimse isyankandır ve hiç kuşkusuz azabı hak etmiştir. Ama diğeri günahı kasten işlemiştir aksine hata etmiştir. Allah-u Teala da bu ümmetin hata ile unutarak yaptıkları kusurları affetmiştir nakiller böyle. Bakın dikkat edin bunlar kaç dakika oldu bu arada? 45. Bakın bunlar kardeşler başka alimlerden de yaygın bir şekilde var. İbn-i da sözleri var. Hatta İbn-i ne diyor? Bunlara Müslüman falan diyor. Bidat fırkaları, Müslüman bidat fırkalarındandır diyor. Rafizlere falan. Ne diyor bir de İbn-i biliyor musunuz? Bunlara öyle dediği halde diyor ki Rafizler başka yerde diyor ki Allah'tan gayrısına ibadet etmek için putlar dikmişlerdir diyor. Böyle bir rafizi tanımına dair yani böyle bir rafizileri böyle anlatmasına rağmen bidat Müslüman fırkalarındandır diyor i̇bn Kayı. Görüyor musunuz? <gülüyor> ama gerekçe ya hocam şimdi bunlar haricileri, sahabeleri tekfir ettiler ama nasıl tekfir etmeyesin? E hariciler de etti. Şimdi rafizleri tekfir gerekçeleri var ya insanların birçok. Mesela gerekçelerinden biri ne? Hocam sahabeleri tekfir etti. Ha? Kür. Kabe'leri tekfir etti. E o zaman hariciler de tekfir etti. Hariciler tekfir olundu mu? Ya. Hocam sünneti inkar ediyorlar. E, Muhtezile de e, mütevatir gerekçesiyle sünneti inkar ediyor. Elimizde getirdikleri mütevatir tarifine göre elimizde hadis yok. Hatta bazı âlimlere göre tekbir örneği yok. <gülüyor> Muhtezile'yi tekfir ettiler mi? Etmediler. Ki mutezile diyelim yine ahadı kabul etti usulen. Peki, rafiziler mana olarak sünnette delalet eden her şeyi inkar ettiler mi? Yok. Dinin ibadetin asıllarından bir çoğunu kabul ediyorlar. Bizle aynı görüştüler. Doğru mu? İbadet şeritlerinde oruç vesaire. Bak demek ki mutlak sünnetin inkarı yok. Lafızda bizim rivayetleri kabul etmiyor de onu anlarım. Ama mutlak sünnetin inkarı yok. Tamam Kur'an'ın tarif olduğuna inanıyorlar. Sıkıştıracaklar ya bizi. Bakın Şiaların çoğu bunu reddediyor. Çoğu ha. Hatta daha ileri gideyim mi? İcmaizlik edenler var Şia'da bu görüşün batıl haram olduğunu. Ya? Tarif olduğu görüşünü şaz görüyorlar. Bizde şaz görüşler yok mu hiç sünnilerde? Ha? Bazı şirki görüşlere sahip olan yok mu sünnilerde? Bütün sünnilere mi mal edeceğiz? Bizim sünniler arasında itibar edilmez şaz görüş mü diyeceğiz? Mesela Sistani kim? Şu anda dini liderleri. Resmi sayfasında bunun icma olduğunu söylüyor. Aksinin haram olduğunu, caiz olmadığını söylüyor asistan. Takıya yapıyor bilmem ben. Kalbini mi yardım beni ilgilendirmez. Kur'an <gülüyor> Aynı hepsini gelecek. Geliriz onlara da şimdi. İtirazın vardı buyur. Hocam yok, çok güzel söylediniz. işte dediğiniz gibi işte haram diyor. Ama mesela onlardan bizimkisini mesela bize tasavukçulara baz olarak bütün sünnüleri denlendirse de evet. yeni adaletçilik olur. O yüzden yani o aslında şiaların akidelerinden dildir kendi beyanlarıyla. Söyle asistaneye bakın. İstesin de. Hocam Hocam haramı helal, mut, helali haram yapıyorlar. Ney? Mutanikah. O himna i da gitti. Daha öteye gitmeyeyim ha. Başka alimler de var. Bak çok uzatmıyorum. Bir de kafanı çok karışmasını da istemiyorum. Daha getiririm. Mutayı kimler helal sayıyor? Durur aklınız. Hocam şey de yani. Hazreti Ki bana Hocam... göre bakın söylüyorum. Mut'a icmaen haramdır ha. Tamam Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> helal sayıyoruz gibi falan. Ama bakın var yani kimler, neler var. Size söylesem hatta öyle muhakkik alimler var. Mutanın nikah şeyi ihtilaflıdır diyor ya. İhtilafın dakli var Onu da tercih edebilir adam diyor. Sonra ne öyle haramı helal, helali haram mı? Elimizden mi tekfir edeceğiz? O yüzden yani ne get mesela Kur'an'ın eksik veya fazla olduğu anlamında tahrifi söylüyorlar Şiialar. E diyelim tamam eksik dedi. Bazı rivayetleri çıkardınız dedi alimin faziletiyle. E Mesud da Felak nasıl çıkardı? He? Ne getirirsen getir. Ne getirirsen getir. Hepsine cevap var. Rafizleri tekfir edeceğine dair. kudame o mutayin helal saydı. Kudame-i mezun içkiyi helal saydı. Bazıları da şöyle bir tenakuza düşüyorlar. Diyorlar ki avamı değil alimleri tekfir ederiz diyorlar. Evet. Halbuki onların alimlerinden bazıları onlara nispet edilen birçok görüşü nefretmektedir aslında. Hatta abam o görüşü kabul ediyor bazen alim kabul etmiyor abam cahil olduğu için Hatta onların içinde o meselelerin aksini şiddetle söyleyenler var bugün şialar nispet edilenler Mesela adil olmamız lazım Vallahi ben Allah da şahittir Yeryüzünde en çok buğz Müslümanlar Rafizilerdir Asla ve asla haz almıyorum Evet yani İslam'ı noktasında seversin aslını ama yeryüzünün en şerli, en çok Müslüman düşmanlığı yapan insanlarıdır. Yeryüzüne fitneden başka bir şey salmamışlardır. Ayrı bir şey bu ayrı. Ama bu bizi, bak Ebu davut ne diyor bu adam böyle böyle böyledir ama diyor sıkadır. Adalet burada işte. Allah'ın dini burada. O yüzden ben ne diyorum yeryüzünde iki yani bir tip insan vardır ki yüzüne karalık inmiş acayip Şiyalar. Herkes bilir dikkatinizi çekmiş. Evet. Allah nasıl bir karalık şialık bir böyle nursuzluk indirmiştir yüzlerime. O kadar sahabeleri onu bunu tekfir et et et. Böyle var ya yüzleri kapkara olmuş adamları. Ama bu tekfir etmeyi gerektirmez adil olacağız. O yüzden dediğimiz gibi bakın hızlıca bitireyim. Bazıları avamı değil alimleri tekfir ediyor. Halbuki onların alimlerinden bazıları onlara nispet edilen birçok görüşü reddetmektedirler. Hatta onların içinde o meselelerin aksini şiddetle söyleyenler var. Kendilerine nispet edilen o şirk görüşlerinin. O halde onların alimlerinin tümünü tekfir etmek de hatadır. Hatta bu usulen de yanlıştır. Çünkü onlar alimler bile kendi aralarında farklı görüşe sahiptirler. Nasıl alimler kafir diyeceksin? Görüyorsunuz hatayı. Bazılarının bu onların yaptığı bir takiyedir şeklindeki sözüne gelince bu şerata aykırı bir sözdür kabul edilmez. Çünkü biz ancak onların zahirine göre hüküm beliriz. İçlerin, i̇çlerini, kalplerindeki bilgimizi, bildiğimizi iddia ederek onları tekfir etmemiz doğru olmaz. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin münafıkların başına nasıl Müslüman muamelesi yaptığını düşünürsek düşünecek olursak şunu anlarız. İmamiye alimlerinin en aşırılarına bile biz ancak zahirine bakarak muamele ederiz o peygamberin fiilini düşündüğümüzde dışı başka içi başka olduğunu iddia ederek onun kafir, onun kafir olduğunu iddia etmeyiz çünkü onun içinde ne sakladığını nereden bilebiliriz ki yine ibadet şirki olarak adlandırdığımız hususta şianın hem avamı hem de alimleri ortak değil midir o zaman nasıl avam ile alim arasında bir ayrılığa gidersiniz çünkü dedik ya bazen alim olan avam olandan daha nedir mazurdur çünkü avam böyle bilir bir iki şey değil mi? Ama alim okudukça bazen şüpheleri artar. Okudukça şüphe bak i̇bn Hacer okudukça reddiye vermiştir bazı isim sıfatlarda. İlmi arttıkça o zaman okudukça sen illa hakkı bulacaksın değil. O yüzden bazen alim daha mazur oluyormuş. Bazen alim daha mazur oluyormuş. Gerekçesi ne? Okudukça şüpheleri artar. O yüzden sen bir avamla tartış Allah'ın uluvu meselesini. Sana kaç rivayet getirebilir itiraz babından? Bir tane iki saat nerede olursanız Allah size beraberdir der. İbni Hacer sana yüz tane getirir. Bak daha mazur oldu. O yüzden öyle Suud'da yaşasan özür değilse bunlar hepsi uydurma. Bazen adam alim olduğu halde bırak Suud'da yaşamayı alim olduğu halde daha mazurdur. Çünkü sadece cehalet yok ki tevil diye bir olgu da var. <gülüyor> o yüzden diyoruz ki Yine ibadet şirki olarak adlandırdığımız sususta Şia'nın hem avamı hem de alimleri ortaktır. Sözü e, ortaktır. O halde biz nasıl avamı tekfirin dışında tutabiliriz? Senin aynı olan şeyleri ayırman doğru değil. Bazıları diyor ki Şia ile hariciler arasında şu yönden bir fark vardır. Hani göğe ayıracak ki Şiaları ayrı tutup tekfir etsin. Haricilerin mezhebi sünnetin reddedilmesini gerektirmez. Ama Şia'nın ki gerektirir. Bu konuda birçok birkaç noktaya dikkat çekmek isterim. Bir, hariciler kendi mezhebine bakın reddiye bağımından. Hariciler kendi mezhebine uymayan bütün sahabeyi ve Müslümanları tekfir etmişlerdir. Hani diyorlar ya <gülüyor> sünneti reddetmelerini gerektirir. Bu neden? Çünkü sahabe, şey şia hiç sahabeyi kabul etmediğine göre onlardan gelen rivayetler otomatikman reddolunacak. Demek ki sünneti mutlak reddetmiş olurlar. O yüzden hariciler böyle değildir diyorlar. Fark var. Biz de diyoruz ki hayır öyle bir fark yok. Neden? Çünkü hariciler kendi mezheplerine uymayan bütün sahabeyi ve Müslümanları tekfir etmişlerdir. Onların bizzat kendi içlerinde bölünerek aralarında çıkan en ufak bir ihtilafta birbirlerini tekfir etmeleri meşru bir meşhur bir kıssadır. Dolayısıyla onların tekfirleri bazılarının zannettiği gibi sadece tahkim yani hakem belirleme kolayında değildir. Konusunda kendilere muhalefet edenlerle sınırlı değildir. Çünkü onlara göre günah işlemek de büyük günah işlemek de küfür değil mi? Bu günah ister tahkim meselesinde ister başka bir şeyde olsun fark etmez. İkinci reddiye. Eğer biz şiayı sahabeyi tekfir ettikleri için değil de Kur'an'ı ve sünneti reddettikleri için tekfir ediyorsak o zaman sahabenin tekfir edilmesini muayyen şahısları tekfir etme görüşüne delil getirmemeliyiz. Aksine direkt olarak kitap ve sünnetin reddi meselesini ele almalıyız. Konu değişir o zaman. Aksi takdirde usulü bir hata yapmış oluruz. 3- Şia hem avamıyla hem alimiyle Kur'an'a iman etmektedir. Onların alimlerinden birçoğu da Kur'an'ın tahrif edilme iddiasını şiddetle inkar etmektedir. Nitekim ettabarsi kimdir ettabarsi? Muasır şianın bugünün bizim İbn-i Hüseymin'idir. Binbanisidir. E, Binbasıdır, Elbanişidir, İbnü Usaymni'dir, Tabersi. Onların da muhadisi olarak kabul edilir ve Mezmaul beyan adlı Kur'an tefsiri vardır, kaynaktır, umdedir. Bizdeki e, işte Şeyh tefsiri, Şeyh Şankiti'nin tefsiri gibi. Orada kardeşler Kur'an'da tahrif olmadığını açıkça söyler, hatta kendi fırkasının bu konuda icma ettiklerini nakleder. Ve içlerinden bu konuda muhalefet edenlerin muhalefetinin de şaz olduğunu ve bu icmayı bozmadığını söyler. Ve dünya şialığında mutebervik eserdir. He? Çağda şii alimlerin çoğu da bu görüştedir. es ki bu nedir? Taklit mercii olarak kabul edilir. Ve müçtehit olarak kabul edilir şialarda. Resmi internet sitesinde Musa'nın tarif edildiği iddiasını kabul etmemektedir. Eğer yine onlar... Eğer yine onlar bu şekilde takiye yapıyorlar derseniz, dersek deriz ki kalplerine ne zaman yarıp baktın diye sorulur. Aynı şekilde bizim zahirin dışında bir şeye dayanarak hüküm verme hakkımız yoktur. Hatta karşımızda münafıklar gibi takiyeyi kendilerine din edinmiş olduklarını bildiğin kimseler bile olsalar, yine de zahir dışında başka bir şeyle hükmetmeye hakkımız evet yoktur. Bu sebepledir ki İslam alimlerinin cumhuru zındığın tövbesini bakın cumhurun görüşüdür abi bu. Zındığın tövbesini hem hüküm hem de yargı olarak makbul olduğu görüşündedirler. Ki zındık ise kimdir? Kendisini bize Müslüman olarak gösteren, sonradan gerçekten öyle olmadığını bilen. Takiyenin kralının kralı zındık. Onda bile alimlerin cumhuru hem hükümde hem de yargıda Onların sözlerinin zahirin makbul alınması gerektiğini söyler. Görüyor musunuz? <gülüyor> i̇şte alimlerin cumhuru böyle birine bizzat apaçık küfür sakladığı yönündeki bilgilerine göre değil, aksine zahir durumuna göre muamele etmişlerdir. 4. Musafın ta tahrif meselesi. Bakın hayati meseleler şimdi neler gelecek. Zaten az kaldı. 3 sayfa arkadaşlar. Ders bitiyor. Necmi abi 3 sayfada biraz uyumayalım. Güzel yer var. Tamam? Yani 7-8 dakika. Bakın, Musafın tarif meselesi. Onda eksiklik ya da fazlalık olduğuna inanmaktır değil mi? Tahrifin bir çeşidi. Peki Kur'an'da fazlalık ya da eksiklik olduğunu söyleyen herkes kafir olur mu? Yoksa bu konuda tafsil mi vardır? Bu soruyu pek çok kimseye sorduğunuzda, Onların büyük çoğunun cevabı evet böyle biri mutlak olarak kayıtsız şartsız kafir olacağı yönünde olduğunu söylediklerini görürsünüz. Ama onlara meselenin ayrıntıları ile birlikte ele alınmasını gerektiren bazı hususlardan bahsettiğin zaman bu görüşten vazgeçip tevakkuf ederler. Şimdi bizim tevakkuf edeceğimiz gibi. Örneğin alimler Fatiha'nın ve diğer surelerin başında yer alan besmele'nin Kur'an'dan olup olmadığında ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimlere göre bu alan kelamı değil, onlara diye bazılarına göre kelamı ya itiraf etmişlerdi. Hangisi racih mercub beni ilgilendirmez? O alimlere o bizim alimlerimize kafir diyebilecek miyiz? Mesela diyelim ki Kurandan ayet değildir diyenleri tercih edenleri ya. O zaman Kurandan ayettir değildir diyenler onlara göre fazlalık ayettir diyenlere göre fazlalık koydu. Ayettir diyenler demeyenlere göre eksiklik. Onlara eksiklik nispet etti. O yüzden diyoruz Mustafa'nın tarifi meselesi. Onda eksiklik var ya da fazlalık, eksiklik ya da fazlalık olduğuna inanmak demektir. Peki Kur'an'da fazlalık ya da eksiklik olduğunu söyleyen herkes kafir mi olur? Kafir olur mu? Yoksa bu konuda tafsil mi vardır? dediğim pek çok kişiye sorduğunda böyle böyle. Örneğin alimler Fatiha'nın ve diğer surelerin başında yer alan Besmele'nin Kur'an'dan olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Buna göre Besmele'nin o surelerden bir ayet olmadığına inanan bir kimse Besmele'nin o surelerden bir ayet olduğuna inanan kimseyi tekfir edebilir mi? Soru işareti ünlem. Ya da tam tersi durumda bunlar birbirini tekfir edebilirler mi? Yine Abdullah ebni Mesud'un hem de Kur'an dağarcığı olan, basıflandırılan felak ve nas surelerinin Kur'an'dan olmadığına inanıp ve rivayetlerde geçtiği üzere onları mushaftan kazıyarak sildiği sabittir. Kazıyor. Şimdi böyle inandığı vakitte kafir miydi? Tamam sonradan döndü ama o vakitte kafir miydi? Yine Ebu derda ve diğer bazı sahabiler şey tekfir ediyoruz ya Kılıçdaroğlu'nu e, kunut duvarlarına ayetten sana şaşkın Kemal diye koyduk ya Youtube'a Bakın ne yapıyoruz şimdi. Yine Ebu Derda ve diğer bazı sahabiler de haft ve hal sureleri diye adlandırılan kunut dualarını Kur'an'dan sayıyorlardı. Yine İbnü Cerir Et-Taber'i gibi bazı alimler de mütevatir olan bazı kıraatların sahatı konusunda cumhura mukarefet etmişlerdir. Sahih kıraati reddetmişlerdir. Şimdi bunların tekfir edilmesi doğru mudur? Hem de bu şekilde hiçbir tavsile gitmeksizin. Yoksa bu meselenin tafsiliyle ayrıntılarıyla birlikte ele alınması bundan önce de tevil ve bilgisizlik gibi bir özürün olup olmadığına mı bakılması gerekir? Eğer sahabenin ve adı geçen alimlerin zikri geçen bazı hatalara düşmeleri ihtimali düşmeleri ihtimal dahilinde ise onların dışında kalan kimseler cehalet bilgisizlik nedeniyle mazur, mazur görülmeye çok daha layık tırlar ki, cehaletin en açık şekillerinden biri kasızsız olarak tevhilde yanılmaktır. Kasız. Kasızsız olarak. E, bilerek yapsam münafıklı evet. zaten. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bakın Cami-i Resail'de Arapçasını okumuyorum olmasın. <gülüyor> evet. Diyor ki netice olarak bu meselede önemli nokta veya ben bunu şey yapmamışım. Başka yer nerede okuyorum ben. Tercüme yapmamışım altına direkt okuyayım tercüme edeyim. Arapçası onu güzel bu yüzden ezberim ağır. Diyor ki ve kana al-qadi şureyh. Qadi Kim bu? İmam, imam. Yunkiru kıraatamen qara'a bel acibtu. Bel acibtu kıraatini inkar edenlerden. Ayette bel acibtu geçiyor. Allah acep ettim diyor. O kıraati inkar ediyor ve ve yekulu ennallaha la ya'cabu. Allah acep etmez. İki şey inkarı var. Hem Allah'ın bu sıfatı hem de bu Kur'an'daki bu ayeti. Fe hasa kad enkara kıraaten sabiteten. Bu sure sabit bir kıraati inkar etmiştir diyor İbn Teymiyye. Ve enkara aynı zamanda da sıfaten lillahi delalailayhil kitabu ve sünne ve aynı zamanda da kitap ve de, sünnetin delalet ettiği bir sıfatı inkar etmiştir. Ve tefakatil ümmet ittifak etmişlerdir ki Ala şunun üzerine enneşureyhen imamun minel e'imme. imamlardan bir imamdır. Ve kezalike ba'dul ulemâi. Aynı şekilde bazı ulemalar da kere hurufen minel Kur'an. Kur'an'daki bazı harfleri inkar etmişlerdir. Sadece alimler ne alimler ne şey. Sadece i̇bn Mesud buna hep örnek veriyorsun Neler neler. Hurufen minel Kur'an'i. Kur'an'dan bazı ayetleri inkar etmişlerdi Kema Enker ba'duhum bazılarının şunu inkar etmesi gibi ayette ne geçiyor Efellem ye esillezina amenu Bu ayet diyor ki inne mahiye bu ayet öyle değildir Efellem ye es Evellem yetebeyyendir diyor. Size i̇şte inkar ediyor bak. Halbuki efellem ye es'tir. Ve aharu. bir başkası da şunu inkar etmiştir. Ve kada rabbuka allâ ta'budû illâ iyyâhu Senin Rabbin Ondan başsını ibadet etmemeyi hüküm olarak koymuştur. Ayet böyle değildir demişlerdir. Vas sarabuke rabbin vasiyet etmiştir şeklindedir. Ve ba bazıları diyor, Felak nasıl devam ediyor? Ve ba'duhum kane hazefel Bazıları da Felak nasıl hasf etmiştir Kur'an'da. Bazıları da Kunut suresini ayet kabul edip Kur'an'a koymuşlardır. Ve aharu yektubu surete'l kunuti. İki kunut e, şeyini Duasını sure olarak kabul etmiştir Cami-i Resailde i̇bn Teymi'ye Netice olarak bu meselede önemli nokta Musaf'ın tarifi iddiasıyla Tekfir etme sebebinin Sınırlarının belirlenmesi Ve sonra onun üzerine Hüküm bina edilmesidir Yoksa Kur'an'da fazlalık ya da eksiklik olduğuna inanan Herkesin kayıtsız şahsız tekfir edilmesi Doğru değildir Bakın şiaları tekfir edilmesi neden Tüm gerekçeler nasıl sürüyor? Aksi takdirde bizim ehli sünnet olmayanlardan önce ehli sünnet alimleri içinde besmele konusunda bize mukalevet edenleri tekfir etmemiz gerekir. Ayrıca bu mesele dışında birkaç e, örneğini verdiğim, bir sürü örnek verdi ki diğer meselelerden dolayı da tekfire başvurmamız gerekir bu alimleri. İşte bunlar bize bu meselenin ne kadar derin ve tam bir ilme sahip olmadan ona dalmanın caiz olmadığını gösteren bazı açıklamalardır. 5- Itirazlar. Onların sahabeyi tekfir etmeleri mushafın tarifini zorunlu kılar iddiasına gelince. Çünkü bize mushafı kim getirdi? Sahabe. <gülüyor> Gerekçe diyoruz ki rafizler kafir. Neden? Onlar sahabeyi tekfir ediyorlarsa mushafı kim getirdi? Sahabe. O zaman bu mushafı da inkar etmelerini gerektirir. Buna cevap diyoruz ki onların sahabeyi tekfir etmeleri mushafın tahrifini zorunlu kılar. Veya tahrifini de diyebilir. İddiasına gelince bu iki açıdan yanlıştır. Bir... İlk olarak Mustafa'nın kendilerine Ali ve onun aile halkı ve tekfir etmedikleri bazı sahabelerine 3-5 tane var aracılığıyla ulaştığına inanan kimsenin <gülüyor> sahabenin genelini tekfir etmesi Mustafa'nın tarif edildiğine inandığı anlamına gelmez. Çünkü onlara göre başkaları var getiren Ali, Ehlibeyt ve 2 tane sahabe. Çünkü o hala daha Kur'an'ın tahrif edilmeden kendisine ulaştıran kimselerin bulunduğuna inanmaktadır ki, o da onun tekfir etmediği o kimselerdir ehl ve sahabelerdir. İkinci olarak reddi. Lazumul mezheb leysebi lazım. Bir görüşten çık çıkan zorunlu mana o görüşün sahibi tarafından benimsenmediği sürece bağlayıcı değildir. Yani sözün sözün buna çıkar o zaman sen bunu diyorsun diye bağlayıcı değildir. Yani senin sahabeleri tekfir etmen Kur'an'ın bize sahih olarak gelmediğini kabul etmen demektir diye böyle bir zan. Çıkarım yapamazsın. i̇bn Hazm bile icmayezlik etmiştir. Lazımın ül mezheb, leysebi lazım. İbn-i Teymiye de katılmıştır. Tafsilleriyle. <gülüyor> Özellikle de tekfir meselelerinde bu böyledir. <gülüyor> Çünkü kelime-i getirip kesin bir inançla İslam'a giren bir kimseyi biz bu şehadetinin ifade ettiği gerçekten yani Müslümanlıktan kesin bir bilgi olmadıkça asla çıkaramayız. Tekfir hususunda sadece bir görüşten çıkan zorunlu manaya dayanmak ise onun aleyhinde kesin bir bilgi değildir. O nedenle ona dayanarak kesin olan şahadeti ona dayanarak kesin kesin olan şahadet bozulmaz, yok sayılmaz. Şia konusunda vakıa budur. Çünkü sahabenin genelini tekfir eden imamiye mensuplarının birçoğu musafın tarif edildiğine inanmamaktadırlar. Bu da bize söz konusu zorunlu manaya dayanarak muayyen yani belirli şahsları tekfir etmenin doğru olmadığını göstermektedir. 6 ve son 6. Yine aynı şey sünnet içinde Bak son sayfa yarım ha ona göre sevinin. Aynı şey sünnet için de söylenebilir. Nitekim bazı Müslüman fırkalar mütevatir hariç sünnetin büyük bir kısmını reddetmişlerdir. Hani şialar sünneti reddediyor gerçekçiyle. Mesela cehmiye ve bir kısım mutezile gibi. Bazıları da ahad hadisleri mutlak olarak ya da sadece akide konularında kabul etmemektedir ki Ahad hadisler lafsen rivayet edilen sünnetin tamamını ya da en azından büyük bir kısmını çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunları muhtiziler edilir diyor. Tekfir ediyor muyuz? Yok. Buna rağmen onların içinden muayyen yani belirli şahsın delil ortaya koymadan ve şüpheler giderilmeden tekfir edilmesi caiz değildir. Haricilerin sahabeyi tekfirinde söylediğimiz gibi burada da bunların sünneti inkarı hakkında aynı soruyu soruyoruz. Nedir o soru? Tümmetin, sünnetin tümünün reddi mi? Küfürdür. Yoksa bir kısmının reddi mi? Bak. Soru ünlemli soru işareti ha. Yoksa sadece bir hadisi mi inkar etmek küfür e, infa, inkar etmek de küfür müdür? Eğer bir kısmının inkarı küfürse bunun ölçüsü nedir? Hepsi cevap ister. Hangi hadislerin inkarı küfürdür ve neye göre küfürdür? Hepsi cevap ister. Peki bunun sınırlandırmanın hadi diyelim hepsine cevap verdim. Şu şu sınırlar. Peki bu sınırlandırmanın delili nedir? Değil mi? Ziraşiya sünnetin tamamını inkar etmemektedir. Çünkü onlar 5 vakit namaz ve benzeri gibi ancak sünnet aracılığıyla öğrenmesi mümkün olan temel ibadetler ve fıkhi meselelerde bizimle ortaktırlar. Yine mesela ibadet şirki dediğin şey bizim tasavvufçularda da söz konusu. Eğer biz bu sebeple mutlak olarak kayıtsız şartsız tekfir ediyorsanız hani işte bunlar istiktasında bulunuyor. O zaman avam ile alimler arasında yaptığınız ayrımın dönmeniz vaz dönmeniz vazgeçmeniz gerekir. Yok eğer rafizlerin avamları ve alimleri özür ve tevil ihtimaline açık kapı bırakmadığın bir konuda ortak oldukları halde hala daha onlar arasında ayrım yapmaya devam edersen o zaman bu bir çelişkidir. Ayrıca bu mesele ibadet yani ibadet şirki sadece şiaya has olan bir durum değildir. Aksine İslam alemindeki birçok sufiler yani tarikatçıları da içine almaktadır. Öylese mesele rafizi meselesi değil o hükmün işleyen hükmün ne olduğu meselesidir. O yüzden kardeşler son olarak diyoruz ki yani he, şu da var mesela işte Rafiziler Sünnilerin kanını ahdetmiş onları öldürüyor nefsini savunacaksın onlar bağıyla iledilerdir yine öldürülür bu demek değil şu anda Rafizileri öldüren hep sata asla ben hükümden bahsediyorum bu demek değil Suriye'de onları savaşan öldürülen değil bu mesela o değil Ve cini görür fetvasını alır da öldürülmeye de bir de bulunur. Ona hiçbir şey demiyorum. Tamam Ama tekfire gelince o ayrı bir konu. Ebu Davud ne dedi? Habis, pislik dedi. Şünnende sikadır dedi. Hadis alınır dedi. Ama biz bak hep duygusallıklarımız nasların üzerine geçtiği için anlam veremiyoruz değil mi? Ehli sünnet o yüzden yeryüzünün en adil taifesidir. Herkese hakkını vermiştir. Ama biz hep hissiyatlarımızla bir şey gördük. Yok abi ben bunu tekfir edeyim, rahatlayayım. Yok böyle bir şey yok. Hissiyatla olmaz. Tekfir edeyim ne? Kolay mı bu ya? Tekfir Allah'ın adına hüküm vermektir. Yani Allah bunu katında kafir görüyor demektir. Bu kadar tehlikeli. O yüzden Ehl-i Sünnet kaçılmıştır. Rububiyet evinde problemi var Rafizi Hadisini sahih kabul etti. İmam Ahmet de buhari Bukhari Müslim de aldı bunlardan. Bilir misin denizi kim akıttı diyor. O son muaviye öyle sinirleniyor ki muaviye akıttı diyor. Allah Azze ve Celle bizim bu davet halkamızı mübarek kılsın. İnşallah hakkıyla anlayıp faydalananlardan ve anladığıyla amel edenlerden kılsın bizleri. Orta yoldan, hikmetten, basiretten bizleri ayırmasın. Allah Subhanahu ve teala hissiyatlarımızı nasların önüne geçen geçiren değildi hissiyatlarımızla nasları yönlendiren değil de naslarla hissiyatlarımızı yönlendirenlerden kılsın. Allah Azze ve Celle sizleri de bu konuda muvaffak kılsın. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İlim ve Davet Derneği e, mensupları olarak Yo, Estağfurullah İnşallah başka ders halkalarında hayırlı bir şekilde görüşmek üzere. Vallahu alem ve Sallallahu ala nebi yine Muhammed'in vâlihi vasshabihi. Omen tebiyum behsanin ila yomiddin.